Merhaba, bu İstanbul Kazan Biz Kepçe programı yeni yayın döneminde Açık Radyo'nun İstanbul üzerine yaptığı bir dizi programdan bir tanesi. Bu programı ben Murat Güvenç ve Özlem Altınkaya birlikte hazırladık. İkimiz de Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'ndeyiz, araştırmacı olarak bulunuyoruz. Ben aynı zamanda merkezin yöneticiliğini de yapıyorum. Ee, Özlem de bizden böyle bir program talep edildiği zaman e, diğer İstanbul üzerine yapılan programlardan daha farklı bir programı e, tasarlamaya çalıştık. Bu programda İstanbul'u e, ...geçmişin izlerinde gezeceğiz... ...yani bir, bunun içerisinde birinci boyutu var... ...bir geçmiş boyutu... ...bir de bir gezinti boyutu var... ...yani geçmiş dediğimiz zaman... ...İstanbul'a bir tarihsel perspektiften bakacağız... ...bir de bir gezinti boyutu var... ...bu gezinti boyutu da İstanbul'a... ...bir mekansal perspektiften bakacağız... ...yani her ikisini beraber... ...yapmaya çalışacağız tabii bu... E, ...iddialı bir proje... ...hepsini yapabileceğimiz... ...konusunda hiçbir iddiamız yok... İstanbul'da zaten öyle kolay kolay içinden çıkılabilecek bir şey değil. İstanbul çok önemli bir şey. Birazdan onun niye önemli olduğunu da görmeye başlayacağız. İstanbul'la ilgili projelere başladığımız zaman birisi bize İstanbul'u anlat denildiği zaman İstanbul'un kendinden çok daha büyük bir imajı var. İmajı da dünyanın her yerinde e, seyahat eden bir imaj İstanbul böyle bir aslında bir hülya diyebiliriz bir e, tahayül, bir, e, bir peyzaj. E, tarihle çok e, tarihsel verilerle üst üste e, örtüşmesi gerekmiyor ama bu markası yani İstanbul markası e, İstanbul imajı bütün dünyayı gezen herkesin bildiği. E, ...imajlardan bir tanesi... ...yani İstanbul denildiği zaman... ...kimse bu ne, nerededir, nasıl bir şehirdir... ...diye e, sormuyor ama... E, ...işte bu İstanbul... ...imajının bir olumlu tarafı var... ...bilinirlik çok iyi bir şey... ...ama bir taraftan da... E, ...zaman içinde... ...klişeye dönüşüyor, bir takım... ...stereotiplere dönüşüyor... ...ve İstanbul... ...benzersiz bir şehir... ...işte e, hiçbir şeye benzemiyor... ...hiçbir yer orasıyla karşılaştırılabilir değil ee, O yüzden müthiş değerleri var bu e, şehri bu programda e, tanımaya anlamaya e, öğrenmeye çalışacağız yani e, ilk önce e, birinci programda İstanbul'un e, İstanbul'un dünya e, ölçeğini nasıl bir şehir olduğuna bakmaya çalışacağız ve böyle küresel bir ölçekten ...daha çok e, gündelik yaşam ölçeğine giden bir e, e, çerçeve çizmeye çalışacağız. Bu e, birinci programımızda İstanbul'u e, bilinen dünya içerisinde bir dünya kenti olarak ele alıp... ...bugüne nasıl geldiğine dair bir çerçeve çizmeye çalışacağız. E, hocam belki bu eşsiz benzersiz olma durumunu birazcık daha açarak... Ve bunu birazcık daha temellendirerek anlatmakla başlayabiliriz değil mi? Evet bence de öyle çünkü İstanbul denildiği zaman mesela bir bu bedelsizdir. Hiç bunun şeyi yoktur. Ölçüsü, bedeli şeyi yoktur. Hatta bir şairin dediği gibi bütün herhangi bir taşına bütün İran'ın... ...servetleri fedadır diye bir şey var... ...Şahir Nedif'in bir... <gülüyor> ...bu şehri İstanbul'u ki diye bir şeyi vardır... ...İstanbul Kasidesi orada öyle başlar... ...Şimdi İstanbul nasıl bir şehirdir... ...oradan başlamak yararlı... ...biraz bir, hızlı bir tarihsel bir çerçeve çizeceğiz... Bu ...tarihsel çerçeveyle de... ...her tarafına... ...tarihinin her aşamasına değinmek imkansız... ...ama... İstanbul şehri ne zaman kuruldu? Kurulduğu zaman nasıl bir e, işlev yapıyordu? Onu şehri özgün kılan şeyler nedir? Oradan başlayacağız ve bu e, şehri hızla, yani hızlı bir şeyle e, gelişmeyle belki çağları hızlı hızlı atlayarak. E, Peki hocam e, tarih ve mekansallığın bir aradalığından bahsettiniz. Evet. Yani bu. Bu uzun tarihi bir tür sıkıştırmada bu bir, bir gereklilik midir? Metodolojik evet. bir zorunluluk mudur? Ya da yani, bundan nasıl faydalanabiliriz? Evet yani bir zorunluluk değildir ama... ...yani İstanbul'u özgün kılan şeyin ne olduğunu e, anlayabilmek için... ...hem bir tarihe bakmak gerekiyor hem de coğrafyaya bakmak. İkisini bir arada düşünmediğimiz takdirde bu... Ee, bu problemi iyi çözmek mümkün değil. Şimdi o yüzden İstanbul'la ilgili bilinen en eski e, haritaların resimlerin yapıldığı 11. E, 12. yüzyıllardan e, başlayıp e, günümüze doğru gelen hızlı bir e, şey e, hızlı bir anlatıyla problemi e, ve sahneyi kurmaya çalışalım. Şimdi 11. asıra geldiğinde, 11. asırlarda İstanbul hiçbir kuşku yok ki Avrupa'nın açık ara en büyük kentiydi. Yani hiçbir Avrupa kenti İstanbul'la yarışacak bir ölçekte ve işlev zenginliğinde değildi. O dönemde İstanbul'u ziyaret eden gezginlerin yazdıklarından anlıyoruz ki yani İstanbul'a gelindiği zaman yani Avrupa'da da kentler vardı. Onların etrafında bir iki en büyüğünün etrafında bir iki kilometre bilemediğiniz üç dört kilometrelik bir sur vardı. Ama İstanbul'a gelenler İstanbul'un çevresindeki bizim bu tarihi yarımada çevresindeki 22 kilometre surla çevrili bir e, yarımada ya kurulu. Ve de kimsenin almayı beceremediği aynı anda hem e, ticari değeri çok yüksek hem de askeri açıdan zapt edilmesi, alınması, muhasır edilmesi son derece güç bir şehir olduğunu gördüler ve yani bunun karşısında e, tabii bir hayranlık, bir şaşkınlık şey yaptılar. Bu şaşkınlığı en çok e, pekiştiren şeylerden biri de Ayasofya'ydı. <gülüyor> Ayasofya'nın e, Ayasofya büyüklüğü e, yani benzersizliği, ölçeği e, dışarıdan görünüşü e, yani geleni e, şey yapıyordu. E, nasıl diyelim? etkiliyordu. Benim benim bu okumalarda en çok etkilediğim şeylerden bir tanesi etkilendiğim şeylerden bir tanesi bizim tabi Ayasofya'nın çok büyük bir kubbesi var. O kubbenin de kenarlarında böyle e, belki onlarca küçük kubbe penceresi vardı. Bunların her birisinde birer e, mum yanarmış geceleri. Özenle bunlar yapılırmış. Ve kubbenin e, işte yarım Nasıl denir o? Yarı çapının 30 metre olduğunu düşünürse denizden gelindiğinde böyle bir 30 metre uzunluğunda bir ışık görülürmüş. Yani bir çeşit deniz feneri gibi. Yani Marmara Denizi'nden her tarafından gözüken müthiş bir landmark. Çünkü bir de küresel olduğu için şey... ...kubbe dairesel olduğu için... ...nereden bakarsak bakalım denizden... ...hep 30 metrelik bir... E, ...yarı çap görünmüş, yani şeyin... E, ...nasıl diyeyim, 30 metre yarı çapında... ...bir ışık, işte şehrin geceliğin... ...bir çeşit e, simgesini... ...oluşturan bir şey, tabi İstanbul böyle bir... E, ...böyle bir kent... Hocam nüfus olarak peki e, ne biliyoruz bu dönem hakkında? Çok farklı rakamlar var bir de belki diğer evet, şehirlerle yani, evet. e, kabaca bir kıyaslama yapabiliyor yani muyuz? Evet bu şimdi bu nüfus meselesi İstanbul'u anlamamıza e, yaklaşan önemli bir şey. Şimdi İstanbul, İstanbul biliyoruz bir e, Roma şehri. Romalılar döneminde kuruluyor ve ilk isimleri işte yani İstanbul'un kaçıncı kuruluşu bilmiyoruz ama bir Nea Roma diye bir ismi var. Yeni Roma diye bir ismi var. Bu İstanbul'da ve Roma, Roma döneminde başkentlik fonksiyonu yapan yerlerde iki tane işlevin yerine getirmesi gerekiyor. Bir tanesi ekmeğin bedava olması gerekiyor. Ekmeğin bedava olması. İkincisi de sirkin yani gösteri mekanlarının bedava olması. İşte şeydeki Roma'daki sirk kolizeum tabi. Ama tabi o büyüklükteki bir şehrin beslenmesi lazım. İstanbul'u e, anlamak için önce bu, bu şehri nasıl beslerim problemini düşünmek lazım. Çünkü e, senin de çok iyi bildiğin gibi yani İstanbul aslında bir bölgenin merkezi ve İstanbul'un çok dar bir e, hinterlandı var. Yani İstanbul'un etrafındaki topraklar bir çok dar İkincisi de büyük bir kısmı ormanlarla kaplı o dönemde, yani üzerinde e, buğday yetiştirebilecek bir e, toprak yok. O dönemin teknolojisinde biliyoruz ki bu şehirlerin beslenmesi çok büyük bir problem. E, çünkü yani 2-3 bin kişilik bir şehrin e, beslenebilmesi için o şehre yeterli buğdayın sağlanabilmesi için etrafında 9 kilometreye e, yakın bir yarı çaplı bir toprak lazım. İstanbul'un içerisinde de e, 300 bin kişi yaşadığı düşünülebilirse bu şeyin dönem dönem değişmekle beraber e, işte tabi rivayet muhtelif. Bazı dönemler artıyor, bazı dönemler e, ...azalıyor ama bu nüfusun hiçbir zaman böyle milyonlar seviyesine çıkmadığını biliyoruz. Ve yüz bin altında da çok fazla düştüğünü bilmiyoruz. Şey zamanında bir tek Osmanlılar tarafından fethedildiği zamanda... ...şehirde çok az kişinin yaşadığını biliyoruz. Ama onun haricinde şehir yani yüz bin ila üç yüz binlik bir şehir. Bu şehri beslemek için de tabii büyük bir e, buğday e, şey yapılması lazım. Yani bizim İstanbul'un e, ilk aşamadaki... Çerçevesini çizebilmek için böyle bir e, müthiş bir e, ticari potansiyeli olan bir şehir e, ve büyük bir beslenme e, problemi olan bir şehir. Bu e, şehrin nasıl e, olup da bu kadar yıl e, ayakta kaldığını, bütün bu zorluklara rağmen yaşadığını işte programımızın ikinci e, kısmında müzikten sonra e, dinleyeceğiz.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 O zaman belki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani İstanbul en başından beri aslında sorun üreten bir şehir. Yani burada bir sürdürülebilirlik sıkıntısı var. Yani bu Brodel'in deyimiyle bu canavar şehrin böyle bir tüketim ve kendini devam ettirme evet. sorunu var diyebilir miyiz? İşte bu şehrin aslında yani bu kadar sorunlu bir yerde bu şehrin nasıl olup da bu kadar uzun zaman kendini, ee, ...yeniden üretebildiği, sürdürülebildiği sürdürüle, bir büyük problem alanı oluşturuyor. Şimdi e, Brodel'e değindin, oradan e, başlayalım. Kıta düzeyinde baktığımızda İstanbul nerede duruyor? İstanbul nerede duruyor? İstanbul Brodel'e göre e, Akdeniz, Kuzey Akdeniz e, kıyısının iç kısma... ...yani iç Avrupa kıtasına geçit veren üç tane... ...kapısından bir tanesini kontrol ediyor. Bu kapılardan bir tanesi en batıda Marsilya kenti. Marsilya kenti Alp dağları ile Fransa'nın işte merkezi kısmında bulunan... ...Masif Santral Dağları'nın arasında bulunan Ron Vadisi'ni kontrol eden... ...ucunda bulunan, yani ba bağlantılı olan bir kapı kent. Buna İngilizce'de Gateway City deniyor. Yani iç kısma erişim imkanı veren kent. Birinci şehir bu. İkincisi ve burayı keşfedip ilk kuranlar da bizim e, Anadolu'daki Foçalılar. Yani e, oranın e, ticari potansiyelini ilk keşfeden e, kavim diyebiliriz Foçalılar. İkinci kapı e, Venedik kenti. Venedik kenti Trieste üzerinden bu Sengotar geçidi ve Brenner geçidi üzerinden... ...kıta merkezi Avrupa'ya geçit veren bir kent... O yüzden Venedik çağlar boyunca e, yani bilinen dünyanın e, şeyleri sınırları ile şeyin e, Avrupa kıtasının iç kısmı arasındaki bir bağlantı noktasını oluşturuyor. İstanbul da e, bütün Balkanların ve merkezi Avrupa'nın e, bir çeşit kapısı kilidi e, konumunda çünkü İstanbul aslında Akdeniz, Karadeniz'e geçişi kontrol ediyor. Karadeniz'e geçişin üzerinden de Tuna üzerinden bütün Balkan yer, e, topraklarını e, geçiş, kolayca geçmeye izin veren Tuna Nehri üzerindeki e, üzerinde e, sandal yüzdürülebilir, geni yüzdürülebilir bir nehir. Onun üzerinden bizi Balkan şehirlerine ve merkezi Avrupa'ya kadar götürüyor. Şimdi İstanbul burada böyle bir kapı e, kenti ee, üç tane fonksiyondan e, bahsedilebiliyor biliyorsun işte bir şehrin sürdürülebilirliği için bir defa bir e, savunulabilir bir yer olması lazım ikincisi e, ticarete uygun bir yer olması lazım üçüncüsü de e, kendini en azından yaşa besleme imkanlarına sahip olması lazım senin dedemin söylediğin gibi bu üç bakımdan da İstanbul'un bazı avantajları, bazı büyük dezavantajları var. Yani İstanbul'un sürdürülebilir, kendini çağlar boyu sürdürebilmesi bu üç tane e, problemi hep e, kenarından dolaşan, çözen, çözümler bulmasına bağlı. Yani İstanbul'un, e, İstanbul'u e, biricik yapan, tekil yapan, benzersiz yapan bu üç tane çetin problemle e, boğuşup sürekli olarak bunları ee, çözmenin bir yolunu e, bulmuş olmasınlar. 7 Tepe değil yani 7 yani Tepe <gülüyor> yani burada şimdi bizim anlattığımız bizim işte klişelere geldiğimiz zaman işte doğunun batıya e, doğuyla batının bir araya gelmesi doğru Evet eğer yani çok basit bir coğrafi e, determinist isek ve de e, Üsküdar'ı Asya karşı taraftaki e, Beşiktaş'ı da Avrupa şey yaparsak bunlar burada birbirlerine çok yaklaşıyorlar. Ama bu herhalde e, böyle artık ilkokul düzeyi bir coğrafi şeye tekabül ediyor. Yani bu ve işte bizim köprünün üzerinde karşıya geçtiğiniz zaman işte Asya'ya hoş geldiniz Avrupa kıtasına hoş geldiniz gibi talebeler tabelalarla yapılan hoşluklar. Aslında bu e, bu çok şey değil e, belirleyici değil. Bu o yüzden bu doğunun batıya en yaklaştığı yer, işte şeylerin, medeniyetlerin birbirleriyle beşiği, medeniyetlerin kavşak noktası, ondan sonra Crossroads of Civilization. Bu tür klişeler var, güzel. işte üç kıtan, üç imparatorluğa başkentlik eden tek şehir, 8000 bin yıldır üzerinde insanların yaşadığı, sürekli yaşadığı bir metropol. Yani bunların hiçbirisi e, klişelerde olduğu gibi aslında tümüyle yanlış değil ama bizi çok fazla e, uzağa götürmeyen şeyler. Bir de bir defa İstanbul e, bir e, şeyin e, İstanbul özgürlüğüne bakmak için tarihte, tarihten önce birazcık coğrafi e, noktalara bakmak lazım. Yine burada işte bu e, broderin çok e, kullandığı e, ...Vidal de la Blache yani Fransız bölge e, bilim okulunun e, getirdiği bir şey üzerine bakmak lazım. Bu okul der ki Avrupa'daki yerleşim sisteminde iki çeşit şehir vardır. Batı Avrupa kentleri ve Güneydoğu e, Avrupa kentleri. Batı Avrupa kentlerinin etrafında Batı Avrupa kentleri genellikle ovada kuruldur. Her ovanın ortasından da bir nehir akar. Yani şehrin su ihtiyacını nehir sağlar. Nehirlerin çoğu üzerinde sandal yüzdürülebilir yani tekne yüzer nehirlerdir. Nehir üzerinden de bu şehirlerin ihtiyaç duyduğu şeyler, tahıllar kolayca oraya iletilebilir. Yani şehrin beslenmesi açısından problem yoktur. Güney, e, yağış rejimi e, düzenlidir. Zaten su boldur her tarafımızdan büyük nehirler akar. Güneydoğu Avrupa kentlerine geldiğimiz zaman burada su ve iklim çok şeydir. E, nasıl diyelim tahmin edilemez. E, önceden kestirilemezdir. Yağış rejimi düzensizlikler arz eder. Şehirler ovalarda değil de dağların yamacına kuruldur. Mesela İzmir, Manisa, Bursa bunlar hep dağ yamacına kuruldu şehirlerdir. Her şehrin bir dağı vardır. Dağlarda şehrin suyunu sağlar. Dağlar aslında coğrafi olarak su depolarıdır. E, ve bu e, Böyle bir şey. şimdi bu bu modelde baktığımız zaman İstanbul ne e, bir Batı Avrupa kentine benziyor ne de bir tipik Güneydoğu Avrupa kentine benziyor. Ortasında bir nehir akıyor ama bu nehir köprüyle bir tarafından bir tarafına geçmek için biraz fazla derin ve fazla geniş bir nehir. İkincisi İstanbul'un dağı yok. Dağı olmadığı için de çok büyük bir su problemi var tarih boyunca. Ee, yaşamış. Ayrıca ovalara da yayılamıyor. Ovalara da yayılamıyor. Çünkü yayılacak ovası yok. Yayılacak ovası olmadığı için de bu şehrin e, şeyini tarih boyunca iki problemi var. Her seferinde e, bu şehri besleyecek e, buğday nereden gelecek? <gülüyor> Ki bunun e, Ukrayna'dan geldiğini biliyoruz bir zamanlar. Romanya'dan geldiğini biliyoruz. Karadeniz'in başka yerleri. Bir dönemde de eski zamanlarda da Mısır'dan geldiğini Çanakkale'de bu buğdayların e, bir yerde depolandığını... ...sonra da e, kadırgalarla yani kürekli yelkenli teknelerle İstanbul'a kadar getirildiğini... ...yani İstanbul bir aslında e, mucizenin e, yani bir nasıl diyeyim yerleşim probleminin... ...çok boyutlu çözümünü e, şey yapıyor. E, bunun e, Bunu mümkün kılan şey insanları burada yerleşmeye e, mecbur eden şey... ...İstanbul'un tabii jeopolitik açısından açı, açıdan... Bütün Güneydoğu Avrupa'nın dünya ticaretiyle bağlandığı nokta olması. Bu bir emporyumdur, bir ticari kenttir. Bu kent, bu emporyum fonksiyonu nedeniyle nasıl Venedik çağlara göre direndiyse İstanbul'da çağlara göre direnmiştir. Şimdi bunu bu noktada artık İstanbul'un çerçevesini... Çizmiş oluyoruz. Herhalde ikinci programımızda İstanbul'un bu noktadan sonra yani 11. asırdaki bu bütün coğrafi probleminden sonra nasıl günümüze doğru geldiğini inceleyebiliriz diye düşünüyorum.